Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an'ın sonsuz aydınlığında gerçekleştirdiğimiz programımızda, bugün Hümeze Suresinin tefsirini paylaşacağız. Musaftaki sıralamada 104. İniş sırasına göre 32. suredir. Kıyamet suresinden sonra, Mürselat suresinden önce Mekke'de inmiştir. Sure adını birinci ayette geçen ve arkadan çekiştirme anlamına gelen Hümeze kelimesinden almıştır. Surede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte, servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp, kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuzca yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame, bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri yükselip yürekleri saran ateş. vay haline diye çevirdiğimiz veil kelimesi çetin azap, helak, yok olma, rezil rüsfâ olma, cehennemde bir vadi beddua anlamlarına gelmektedir. Mehalde bunların tamamına işaret eden vay haline lafsı kullanılmıştır. Arkadan çekiştiren diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise birini arkasından çekiştirmek, kaş, göz, el, kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak manalarına gelen hemzi, ...kökünden türemiş bir sıfat olup, insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse demektir. Ayıp, kusur arayan diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de, benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu ayetlerin mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp, insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes bin Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir. Ancak surenin iniş sebebinin özel olması, hükmünün genel olmasına engel değildir. İslam dini insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için, Kur'an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. İki, üçüncü ayetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helal, haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedileştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir. Hutame, kıran, parçalayan anlamında bir sıfat olup, içine atılan her şeyi yakarak kırıp geçiren cehennemi veya onun özel bir bölümünü ifade eder. hayır anlamına gelen dördüncü ayetin başındaki kella kelimesi asıl gerçeğin az önce nitelikleri anlatılan o bedbaht inkarcının düşündüğü gibi olmadığını gösteren bir uyarı amacı taşır. Nitekim devamında onun mutlaka cehenneme atılacağı bildirilmektedir. Beşinci ayetteki soruyla cehennemin son derece korkunç bir yer olduğuna vurgu yapılmıştır. Burada dünyadayken gönül incitip yürek yakan suçluların, günahkarların, zindandaki mahpuslar, esirler gibi uzun direklere, sütunlara bağlandıkları, ateşten kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığı bir cehennem tasviri yapılmaktadır. Öyle ki, her şeyi yakıp kavuran ateş ta yüreklere kadar bütün vücudu sarıp kuşatıyor. Çünkü o günahkar da dünyada zayıf, çaresiz masumların yüreklerini yakmıştı. Her kötülük önce kalptedir, oradan başlar ve inkar, hakaret, küfür, alay, aşağılama, çekiştirme, saldırı ve benzeri eylemler olarak dışa taşar. Onun için ayette azabın da kalpleri saracağı belirtilmiştir. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in sonsuz aydınlığında hazırladığımız programımızda bugün Hümeze Suresinin tefsirini paylaştık. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.